Abdullah gayretli oğlu anlatıyor. Ben tenekeciyim ya bir gün Bediüzzaman'ın çay kaşığı kırılmış. Baktım Zübeyir geldi. Üstadın selamı var bunu yapıver dedi. Bakır, teneke, altın, lehim tutar da alüminyum lehim tutmaz. Denedim lehim tutmuyor. Gittim. O kaşık gibi yüz paraya bakkaldan bir çay kaşığı aldım. Bunu götürün, üstada verin dedim. Üstad bakmış, bu benim kaşık değil. Ben kendi kaşığımı istiyorum demiş. Bu sefer Ceyran geldi. Üstad bunu istemiyor, kendi kaşığını istiyor dedi. Ben ocağa yaptım. Tenekeden bir bilezik yaptım. Kendi kaşığına sıkıca geçirdim. Hah tamam, bu kaşık bana 25 senedir hizmet ediyor demiş üstad.